Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 10. Radyo Şenliği dört açık radyo burası açık radyo dinliyorsunuz ya da açık üzerinden dinliyorsunuz bizi. Onuncu dinleyici destek özelliğinin son günlerine yaklaştık artık sekizinci gündeyiz ve müstesna konuklarımız var yine. O çok kalabalık kardeş Türküler. kardeşlikler 2000'den 3 üç konuğumuz şu anda bizimle birlikte. Vedat Yıldırım, Selda Öztürk ve Ömer Ongun'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Evet. <gülüyor> evet. Burada canlı canlı dinleyelim de isterdik hatta. Dışarıda onun şakasını da yaptık. Hep hazır böyle yeni bir stüdyo evet. e, gelmişken değil mi? Öncelikle e, hayırlı olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Hep beraber iskideceğiz. Umarız. En son Harbiye'de Bacar Vesile istiyor galiba. Vesile gelmiştik. <gülüyor> yani orada bir, tabii yavaş yavaş bir taşınma şeyi vardı orada. Yani. Nihayet herhalde. taşınsak iyi olacak deniliyordu. Evet. Gerçekten güzel bir mekan, ferah. Bir de böyle daha mahalleli bir ortam var. O iyi. Kesinlikle öyle. Orada çünkü çok yukarıda böyle şeydi. Evet. Beşinci kattaydı. Aç açık bir ortam var yani burada. Açık radyoya uygun. Orası da aslında kendince böyle öyle frekanslarını mi? bulmuştu ama burası tam da dediğin gibi evet. mahalleye falan çok yakın. Belki de ismine daha yakıştı evet. söylediğinizde evet. radyonun. Evet. Biz 20. yılda konuşmak istiyoruz ama bizim için ne kadar mühim bir sene ise bu kardeş Türkler içindeki bir mühim bir sene. 93 yılında Boğaziçi Gösteri Sanatları. Topluluğu ki sonrasında pek çok güzel işe vesile oldu. Kardeş Türklüler bu sene 20. yılını kutluyor. Neler oluyor? Bu arada sizlerle daha önce stüdyoda bir araya gelmemiştik. Görece genç arkadaşlarımız denildi galiba. Ben e, e, biraz o. daha genç kesim denim aslında. daha baştan beri projede. En başından beri. Başından beri varım evet. evet. <gülüyor> Nasıl daha oldunuz belki onu sorabilirim. Konuşalım. Sen başlayın, sen, sen, sen. Tamam. Biz 9 e, Mart'ta Timmasak'da e, ilk konserimizi verdik. Hı hı. 20. yıl e, başlangıcını orada yapmış olduk. E, Nisan-Mayıs'a itibaren de e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde konserler vermeye devam edeceğiz. E, Haftaya Urfa'da, Perşembe günü, cumartesi Ankara'da olacağız. Evet. E, ve her sene biliyorsunuz yaptığımız geleneksel harbi Açık Hava Hı -hı. konserlerimiz var. Onun tarihi de yakın zamanda kesinleşti. Onu da söylemiş olalım. Hı -hı. 9 Eylül'de olacak. Hı -hı. Biz işte evet 93 yılında başladık. Hı -hı. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde başladık. Foktor Kulübü'nde ilk olarak. Ee, bazılarımızın daha önceki yıllardan gelen bir e, müzik geçmişi vardı. Hı -hı. Ama asıl olarak üniversitede bir araya geldik. Ve Foktor Kulübü'nde e, müzik çalışmalarına başladık. Kimilerimiz yeni baştan enstrüman öğrendi, şarkı söylemeye başladı. E, ...dansçı arkadaşlarımız ortak gösteriler yapmaya başladık. Evet. Ondan sonra Kardeş projesini kurduk. Bir yandan o devam etti. Bir yandan kulüp çalışmaları devam etti. Sonra BGST'yi kurduk. E, ve o zamandan bu zamana aslında devam ediyoruz. Yani BGST başından BGST onu, onu şey... Evet. Yani. Yani ben geldiğimde de artık her şey kurulmuştu. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben de Boğaziçi Üniversitesi'ne ilk geldiğimde e, 2006'ydı aslında projede epey ilerlemiş durumdaydı kardeş evet. Ama Boğaziçi Üniversitesi'yle hiç o kopmamıştı. E, Proje en baştan beri zaten danslıydı. Daha ilk konserlerinden itibaren. E, biz geldiğimiz zaman da yani ilk müziklerini duyduk kampüsten. ...dansları gördük, konserleri gördük ve ben onu anlatıyorum, işletme okumaya geldim, dansçı oldum çıktım diyor. Ben de 6-7 yıldır o dansçılar olarak bize devam ediyoruz. Evet. Genelde serüven öyle. Sadece şey cümlesini söylememen iyi oldu? Yani sizi dinleyerek büyüdük, <gülüyor> <gülüyor> genelde öyle. O işte ayrıca, 6 yaşındayım kendim. Uşak. Ama gerçekten denilebilir yani, bir 20 yıl geçmiş çünkü. Evet. Ciddi yani bir de bir sürü üretim var, sonuçta bir sürü şarkı var, söz yok var. Yok işte Asbel kadar bir şeyler yapmaya çalıştık böyle. Evet. Bu aslında ya. hoşumuza gidiyor çünkü hakikaten 20 yıl az bir zaman değil. Hı hı. Ee, Yaşlanmak iyi bir şey değil. Yok ben henüz yaşlanmadım. <gülüyor> yani o zaman çok küçük yaşlarda olan arkadaşlarımız şimdi bizi dinliyorlar, kimileri projeye katıldılar ve şu anda aslında lisede okuyanlar, üniversitedekiler zaten <gülüyor> öyle dinliyor ve biliyorlar kardeşlikleri Bu çok sevindirici ve mutluluk <gülüyor> verici. Kuşaklar geçse de bir şey katabiliyoruz. Yani onu hissediyoruz aslında. Proje o yüzden bir proje. O yüzden bir grup değil. Bizde geldiğim ilk günden beri dansla, şarkı önerebiliyoruz. <gülüyor> Çalışma önerebiliyoruz. Ya şunu çalışsak şunu şöyle yapsak diye. O yüzden sürekli kendini yenileyen aslında bir proje. Evet, aslında 20 yıl yaşlanmak manasına gelmiyor tam bu açıdan. Bu Bir de şey var tabii. Radyo de neredeyse eşit. Işte hatta radyo'dan bir yaş kadar daha büyük karıştıktı. Evet. Ondan söyledim. Yani aslında, aslında bunlar da bir önemli yani Ağustos'un herhalde 20. yılı değil mi? O da 18 10. 18, 18. arasının Arasın 20. yılının arasının 20. Arasın 20. yılı. Evet. Evet, evet. hatırlıyoruz. Zaten. Sanki önemli tarihler değil mi o dönemler? Ya bu şeyler önemli yani açık radyo yani bunu aslında biz bir Türkiye'deki bir iklim bir evrenin aslında şeydir. İşte kardeşler olsun açık radyo. İşte Ağustos aras. Birçok şey sayılabilir yani biraz hı hı. bu Türkiye'deki ...aslında şey... Sivil toplum. Yani, şey. Yani, evet yani o da, sivilleşmeyi... Hı -hı. E, ...biraz mesela açık radyonun sloganı nedir? işte sahipsiz şey... E, bağımsız. Patron, bağımsız, patronsuz. Hı -hı. E, bu tür şeyler... Var. Yani biz de kendimizce aslında öyle bir... E, ...yapı olmaya çalıştık yani. Hı -hı. E, kendi ayaklarımız üzerinde... ...durmaya çalıştık gerçekten. Çünkü o şey bağımlı yani ne derler. E, tabii ne bir kapitalist bir sistemin içinde yaşıyoruz. E, ama bu sistemin içinde... Peki alternatif şeyler kurlamaz mı aslında? Aslında bunu gösteriyor. Ee, e, yapılar ve alternatif ekonomik modeller, e, alternatif işte yapılanmalar <gülüyor> falan. <gülüyor> i̇şte bir BGS'de de aslında o yüzden şey yaptı. Yani biz kendi aramızda işte oturup e, bir dayanışma ağ kuruyoruz. E, i̇şte diyelim öyle ya da böyle işte biz bir küçük bir fon kurmuştuk. Başlarken 15-20 yıl önce küçük bir fon kurmuştuk herkes. <gülüyor> Gelirden beş... Böyle biraz veriyordu ve şu an mesela iki katlı bir şeyimiz var azından Yani kimseye muhtaç olmadan provalarımızı yapabiliyoruz. Evet. Yani o tür işte siz belli bir arayış içindesiniz falan. iyi yani. Yani saydığın aslında bütün oluşumlar bir yandan hani içinde bulun, e, kimler bulunuyorsa içinde kendinden bir parça vererek aslında onları e, ayak tutuyor. Evet, o dayanışma çok evet. önemli çünkü öbür türlü çok zor oluyor yani şey e, ister istemez bir takım angajmanlara o zaman girmek zorunda kalıyorsunuz ve onda yani biliyorsun yani kapitalizm şey bir mekanizma yani. Evet, ee, o zaman bunun karşılığı da olmalı. Bize de Değil çok mi? soruluyor ya mesela 20 yıldır nasıl dağılmadınız yani evet. uzun bir süre. Aslında biraz cevabı da buralarda sizin gibi bizim gibi başka STK oluşumları gibi hı hı. aslında hem dayanışma çok önemli hem kurumsallaşma bir yapı içinde evet. aslında bunu yapabilmek. O evet. anlamda örgütlü olmak. Çünkü öteki türlü hakikaten Güçlü bir sistem var karşında tek başına. Hı hı. Mücadele tabii ki çok önemli ama birlikte daha güçlü ve direniş daha hı. kolay olabilir. Tabii yani kurumsallaşmanın şeylerinden de tuzaklarından da her zaman kaçmayı da bilerek aslında kendiliğinden bir hantallık da getirebilir ama burada belki bir parça hep sonrasında konuşuruz. Hani sürekli yeni nesillerle temas halinde olması esasında Kardeş Türkler'in o da çok önemli. Evet. Tekrar dönmeye döneriz. Ama müzik de getirdiniz bize hı. bol bol. Hı hı. Hı hı. Ufak bir... Tamam. Evet, ömsek. En sondan başlayacağız. Çocuk haklıydı, çocuk haklı. Albümden yoyuyu yu dinleyelim şimdi. la calle Evet Açık Radyo'dasınız. Açık Radyo dinleyici destek özel yayını devam ediyor. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. Kardeş Türklerle beraber parçalar. Ee, dinliyoruz. Kardeş Türklerin 20. yılında bu sırada desteklerinizi de bekliyoruz. 343 341 41di Birçoklarınızın kulağına çoktan küpe olmuş olduğu üzere 0212 alan koduyla. Evet az evvel bağımsızlıktan konuştuk. 20 yıldır bağımsız hikayesini sürdürüyor kardeş Türkler. Bu da son e, CD'den bir parçaydı. Çocuk Haklı Arto'da. Turuncu boyacının da içinde olduğu bir işte esasında albümü kısaca hatırlatabiliriz. Artüle zaten çok uzun süredir bir adasınız diye tahmin ediyoruz. Az evvel andığımız o bağımsız sahne ya da bağımsız yapıların içerisinde Atatürk'ü de çok önemli bir yer ve özgün bir yer teşkil ediyor. Hem temsil etmiş, temsil etmiş olduğu müzikal anlayış bakımından hem de kendi nevi aslında münasır ruhu bakımından esasında önemli bir renk. Evet, bizler yani, içinde yani. Yani Arto zaten Amerika o yüzden kaçtı aslında. Bir yönüne git e, Daha rahat çalışabilmek için. Evet. Biliyorsun Arto yani o Tunç Boyacıyan ailesi diyelim. Yani Arto evet. Tunç Boyacıyan onun Tunç Boyacıyan yani Sezen Aks'ın kadrosunda yani mutfağında aslında baya bir şey var. Yani Ermeni müzisyen var. Evet. Türkiye'deki popüler müziğin aslında şeylerinden yönlendiricilerinden diyebileceğiz. Evet. Onu... Artık bir taraftan bu dünyanın içinde ama bir taraftan da işte Amerika'da çok şey çok bağımsız işler yapıyor, çok alternatif işler yapıyor. Ee, avantgarde denemeler yapıyor. Kendimizin de zaten avantgarde folk olarak değerlendiriyor. Çok ilk bir i̇şte Ermeni, Ermenistan'da bir biliyorsunuz ee, Ermeni'nin Nevi Band evet. projesini şey yaptı, işte ön ayak oldu falan. Ee, aynı, aynı aynı maceralardayız yani. Evet. Çocuk Hakkı'nın hikayesi neydi? Hatırlatabilir miyiz kısaca? E, çocuk Haklı albümünde e, ismini Çocuk Haklı diye koyduk çünkü çocuklar her zaman haklı <gülüyor> ve bir şekilde ağlayıp, ısızlayıp bağırıp, çağırıp ve yapmak istediklerini yaptırıyorlar. Öyle bir e, inançları, dirençleri, ısrarları var. Evet. E, biz şimdi yaptığımız şey albüm çalışmalarında ya da sahne çalışmalarında aslında... Hep bir arka plan çalışması yaparak, oradan beslenerek sahneye bir şeyler taşımaya çalışıyoruz. Hı hı. E, albümde de aslında birçok şarkı öyle. Yaptığımız bazı atölye çalışmaları vardı çocuklarla. Çocukların hikayelerini e, kimleri beste, kimleri yarı besle işte bu şarkıların. Hı hı. E, onları çocukların dilinden anlatarak e, şarkıları oluşturduk. E, nazar hı hı. öyleydi, Yo-Yo işte öyleydi. Evet. E, başka ne vardı şimdi hatırlayamadım. Yo-Yo-Yo... E, Hekimi Hep öyleydi. 0, yani. Hı -hı. Evet, o öyleydi. E, hepsinin hikayesi ayrı ayrı. Hı -hı. Demin işte mesela YoYo'yu dinledik. Or onu biz e, Mardinli bir müzisyen e, dostumuzla yaptığımızı söyleşi derlemeden e, derlemiştik o şarkıyı. Hı -hı. Arapçaydı hepsi. Hı -hı. Ama bir dramatücü yapmaya çalıştık. Bir hikaye oluşturmaya çalıştık onda. Evet. E, Kürt ve e, Filistinli Arap çocukların e, hikayesini birleştirdik orada. Çünkü e, iki tarafta savaş ortamında Hı -hı. ve ee, direniyorlar buraya ee, o zaman biliyorsunuz hani taş atan çocuklarla ilgili evet. çok eylemlikler falan da hani onun, o süreçler de şeydi aktifti hı hı. Ee, orada işte hikayede Filistin'den bir güvercin kalkıyor e, uçuyor ağzında yoyo -yo var yoyo -yo da e, şey topaç demek hı hı. Ee, onunla birlikte e, uçuyor ve Cizrin semalarına geliyor işte hadi güvercin bırak ağzındaki topaçı çünkü çocuklar onu gözlüyor onu bekliyor çünkü çocuklar hani oynamak ve çocukluklarını yaşamak istiyorlar evet. aslında Sonundaki muvelle de işte hani birlikte kardeşçe yaşa, yaşamak istediğimiz günlere olan özlem, güneşli günlere olan inanç ve özlemle de bir muvelle de bitiyordu evet. i̇şte Diğerlerin hikayesi de ayrı ayrı, albümdeki şarkılar hani bu şekilde hem hikayelendirerek, anlamlandırarak, müzikal yapıyla ne o şekilde kurarak evet. bir akış ve repertuar oluşturmaya çalıştı. Evet, bu Kardeş Türkiye'nin esasında çok ayırt edici özelliklerinden birisi yani albümlerdeki dramatizik yapı esasında nasıl bir şey daha aslında zorlaştırır gibi geliyor ama belki de kolaylaştırıyordur işleri yani söyleyeceğiniz sözü söylemek açısından mı böyle bir ekonomiye karşı? Yani herhalde geliyor. her ikisi birden yani hikayelendirince belki söz daha hani rahat anlatılabiliyor ama evet. ...epizodludur bizim bir sürü şarkılarımız... Evet. ...öyle olunca da müzikal yapıyor değil evet. mi... ...kurmak <gülüyor> hani zor ama onu yapınca da... ...güzel şeyler olabiliyor. Evet. <gülüyor> ya biz de aslında tam... ...şunu da demek lazım... ...tam yap, yapmak istediğimizi yapamadık... ...şöyle yani aslında... ...tüm bir konsept albüm... ...hani işte vardır dünyada örnekleri falan... İşte ...the wall'dan başlayıp... <gülüyor> ee, ...ama böyle şey... ...hep öyle bir gayretimiz var yani... E, Tabii Karayış Karak kar projelerde biraz şey zor olabilir. Yani o konsept albümleri üretmek. Çünkü e, birçok kültürü ve dili temsil ediyorsunuz. Hı -hı. E, yani mesela sadece bir dil üzerinden yani bir iki dil üzerinden oturup sadece bestelerden oluşan bir şey yapsanız bu daha rahat olabilir. Hı -hı. Yani çok farklı bölgelerden farklı dillerden e, kültür işte müzik dansları belirli bir kimse. hakkaniyet içinde de vermek gerekiyor. Hı -hı. Yani bir, evet. bir, bir şey yani kimsenin almaması lazım. yani Herhangi Sadece, çıkarma sadece yani. evet bunu öne çıkartma gibi. O, o açıdan biraz yok ama işte o şeyi seviyoruz biz yani konsept böyle belli bir tema falan. Bu biraz şeyden de oluyor aslında bizim o BGS'te de yani tiyatrocular, lüsyenler, dansçılar aslında biz beraber de çok iş yaptık. Biraz ondan da şey hep böyle bir öyküleme <gülüyor> hem şey olsun böyle. Tabii orada mesela alan çalışmaları dediğimiz işte bölgelere ya da bir düğüne gidiyoruz, bir şey oluyor. Hı hı. Oralarda mesela hep dans müzik bir arada düşünülüyor. Ya da BGS'deki tiyatro sunumlarda özellikle konserlerde, şarkıların sunumlarında, dansların sunumlarında hep böyle o birlikteli gibi, o oyunculuk da işin içine giriyor. Aksiyonlar işin içine giriyor. Ve siz mesela Karadeniz'den bir şarkı yapmak istediğinizde hı hı. oraya gidip biraz araştırmaya başladığınızda işte çevre gündemleri işin içine giriyor. Hı hı. Hı hı. Dolayısıyla bu müziği de etkilemiş. Dansı da etkilemiş, e onu da sahneye taşırken bunlardan da kurtulamıyorsunuz, yani bunlardan vazgeçemiyorsunuz zaten hı hı. tam tersi buraları deşiyorsunuz ve bunları da taşımak istiyorsunuz. Evet, evet. bu zaten müziği ve genel olarak aslında sanatı özel bir alan olarak görmeme algısının Aynen. getirdiği bir şey sanırım, bu evet. önemli bir şey. Yani bir de şey açısından önemli, biraz bu şimdi MP3 kültürü var ya yani, <gülüyor> yani aslında insanlar e, bir albüm eline alıp bütünlüklü olarak dinleme şeyi o kadar çok azaldı özellikle bu MP3 kültürle birlikte. Evet çünkü uyuyorsunuz birçok şarkıyı şarkı falan. Yani o konsept bir çalışma da bir durum farklı olabiliyor. Mecburen oturup yani aynı şey yapması gerekiyor. Ee, yani o da böyle kitap okumak <gülüyor> gibi. Yani öbürü şey gibi. Bir makale okuyorsunuz. Hani böyle bir şey bir şey dinle gibi. Böyle <gülüyor> bir bir roman okumak, bir öykü, kitabı okumak gibi bir şey aslında yani. Aslında riskli de değil mi? Yani e, tabii. akıntıya karşı da, davranmaya tekabül ediyor. Yani böyle ya, yani uzun süreli işte, konsantrasyon herkesin evet. çok kolay kolay verdiği bir şey değil. Şeyden çekinmemek lazım. Yani hani bize hep, hep böyle bir yani hani BGS'de de yani işte bir yenilik ya yani da bir avantgard sanki şey yapar yani hani kitlelere ulaşmayı e, zorlaştıran bir şeymiş gibi. Oysa yani bunu yani hem avantkart işte hem yeni bir şey yapıp ama bir taraftan böyle birçok kitleye ulaşan birçok ürün var yani unutulup yani. Aslında kalıcılık mevzunu da belki çözülebilir bütün bu söylenenler. Yani bu yapılan, ortaya koyulan yapıt nasıl, ne kadar emek verildiği sonra evet. o kadar kalıcı olacak. Evet. Yani hani belki kolay tüketilmeyecek ama birkaç neslede tekabül edecek de denilebilir. Bir yandan da belli bir inadın aslında simgesi bütün bunları yapmak. Çocuk hakkıları da az evvel söylediğimiz hmm. gibi. Yani hmm. siz de aslında kardeş Türklerde ruh olarak hani o çocuk inadından çok da farklı değil diye de şahsen düşünmek değil. Evet yani kralçıplak demeye çalışıyoruz yani. İyi ki de diyorsunuz. Evet destek attığımızı hatırlatalım 343 41 41 de 0212 alan koduyla ve bir parça dinleyelim. Bir başka parça geçirmek istiyoruz. Evet belki sonrasında parçalı ilgili bir şeyler konuşmak istersek konuşuruz. O sırada bizi arayabilirsiniz. İlk sen bir önce numarayı söyledin. Dinleyeceğimiz parçanın ismi Şahı Merdan. Benim, avun Evet Açık radyo dinliyorsunuz. Dinleyici Destek özel yayını içerisinde. Kardeş Türkler 20. yılında Açık Radyo'nun 10. destek yayınına destek vermek üzere. Burada biz de karşılığında e, onlara çok teşekkür ediyoruz. Parçalarını da dinliyoruz bu arada. Evet, az evvel pek ediyoruz. çok şeyden bahsettik. Sivilleşme dedik, <gülüyor> bağımsızlık dedik. Önemli mevzulardı. Kardeş Türkler deyince de konuşmaktan kaçınamayacağımız mevzular. Peki ama bu parça üzerine e, konuşmaya başlayıp bitireceğiz çünkü düşündüğümüz kadar çok zamanımız yokmuş yayın bir yoğunluğu var. Nedir ne dinlediğimiz parça Vedat? Bu şey Maraş Alevilerine ait. Hı -hı. Bir, ne derler? Değiş olabilir. Değiş yok değişti yani benküb yani bir olay anlatan. Yani benkübüm denir. Olabilir, Şimdi şey yap, yani ismi karıştırdım. Böyle bir, bir tarihsel bir olay anlatıyor ama şey. Daha içeriden, Alevilerin daha içerden bir şarkısı, sözleri itibariyle böyle. Yani Alev müziğinin biraz daha, ne derler, müstesna şarkılarından bunlar. Hı. Hem makam itibariyle hem sözleri itibariyle. Biz yani genelde, Galicikler tabi repertuar seçerken, ana akım bir dünya var, yani aslında bu halk müziğinde de var. O, o ana akım dediğimiz yani bir şeyde e, ne derler bir bölgede mesela diyelim yani Kürtler'de diyelim belli bir dönem şey olabiliyor bir, bir bölge mesela müzikler çok ön plan çıkabiliyor. Evet, evet, ya da işte e, yani orada da aslında bir şey var. Yani nedenle o <gülüyor> önde olanın çoğunlukta olanın <gülüyor> e, kenardakileri yani diğerlerinin biraz itelemesi gibi bir durum olabilir. Biz o yüzden biraz şey de yapmaya çalışıyoruz. Yani e, tırnak içinde kenarda kalmış derken yani böyle o dediğimiz sistem yüzünden şey yapmış, olamamış ha, yani. Olamamışları da şey yapmaya çalışıyoruz. Çok farklı formları duyurmaya çalışıyoruz. Evet. Aslında yapay bir talep oluşturuluyor Be Belli dönemlerde belli e, şeyler için nasıl söyleyeyim belli vurgular yapılıyor. O yüzden kenarda kalan çok şey var. Bu açıdan da aslında az evvel dediniz ya işte davranmak gerekiyor. Her kültüre falan iş aslında daha da zorlaşıyor. Evet. Tam da bu sistemden Sistemin bu tür işleyişinden ötürü. Hı. Evet, son dakikalar, son bir parçamız var. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İyi geldiniz. Geldiniz. geldiniz. Bu arada az evvel konserleri hı. saydık. Kardeş Türküler çok az evvel de hani biçimde albümlerin nasıl oluştuğunu bahsettik. Aynı şekilde sahne meselesi de çok önemli. Onu da konuştuk zaten. Çok hı hı. sık konser çıkamıyor ama kaçırılmayacak konserler bu. Yaza doğru en azından İstanbul'da yani bu tane başlıyor. Işte 20. yıl konserleri işte evet. Türkiye'de yani diğer ülkelerde falan devam edecek. Evet, bir kere tebrik edelim. Biz de sizi tekrar şey yapıyoruz. Yeni mekanınızdan dolayı şey yapıyoruz. Çok teşekkürler. Kutluyoruz. Sağ olun. Ve herkesin desteklemesini istiyoruz gerçekten. Çok sağ olun. Birimizi destekleyelim. Aynen öyle. Son 20 yıldır olduğu gibi esnasında. Evet. Dinleyici destek attığımızda da hatırlatalım. Bu arada az evvel de iki telefon çaldı. Teşekkür ediyoruz arayanlara. Evet. 0-212-343-41-41'de son bir parça var galiba seçtik. Bir bahar parçası mı demiştik. Heiner'ın ayı seçtik, evet. Tam baharı yeni girmişken ee, Heiner'ın ayı bitirmek istedik. Baharın gelişi herkes için herhalde böyle. Yani bir içimiz kıpır kıpır oluyor çünkü... Yoğun ve yorgun bir kıştan çıkıp evet. yeni ve güzel e, günlere doğru yöneliyoruz, bakıyoruz, umut ediyoruz. Bugünlerde de o günleri yaşıyoruz. Hı -hı. E, dolayısıyla da e, umut içinde ayrılmak istiyoruz evet. seyircilerimizle. Bu kışı da atlattık. Kışı değil, da atlattık. Ölümümüz. Bahar yaşamak için evet. evet. Umut dolu bir bahar. Peki çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet Vedat Yıldız. Teşekkür ederiz. ve Ömer. O çok teşekkürler. Whoa oh. Derin ay, nay nay derin ay, can derin ay, nay, nay nay Zor etsin, zor etsin, gerçi ger, ger, gar ger, var tu ger, renay nay ter nay nay can renay nay nay nay renay ter nay nay nay nay nay nay nay can renay nay nay nay Ninnara ninnai Haranig ninara ninnai moro neren ay nay nay ay nay neren ay nay neren ay can neren ay nay nay neren ay No, <laughs> no, narevi Andes an het gochchin Bogusovin Agna podin Gometnan mechkahlin bulernayin budahnerin adikner nopalbachun Ham partsman kisher entutich kisher lahrashadierchanik Yuvan ses, En var yanim, ki şeriyetin ki hankum heru horkeren. Anlayaz